「みなさん、ありがとうございました。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 يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما أَصْلَقَ الْأُمُورِ كَلَامُ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمْ مُحْتَ الْحَدِيثِ اللَّهِ الْهَدْيِ اللَّهُ بعد عَلَيْهِ هَدْيُ فَإِنَّ صَلَّى وَخَيْرَ وَشَرَّ アサラアレイクムウラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハ م トラハマトラハマトラハマトラ ل マトラハマトラハマトラハマ م ラハマトラハ ل ن ラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマ Anasız gidin, ne de gidecek. Gidin. Uçurta tamam mı?、Hı? Evet. evet. Ee, bu dersimizde başlarken inşallah kardeşler geçen dersimizde işlediğimiz hadisleri şöyle bir、e, hızlı bu şekilde hatırlayalım çünkü önemli güzel hadisler var. Evet、e, 374'ten itibaren. okumaya başlayabiliriz.、Bir、geçen dersteki hadisleri bir hatırlayalım. 374 Ebu Hureyre'nin şöyle dediği、evet. işitilmişti. Evet. Doğru söyleyen ve doğruluğu tahsis edilen Ebu Kasım'ın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Rahmet acıma duygusu yani. Ancak dünya ve ahiyette mutluluktan nasibi olmayan kimseden çekip alınır. Taliste、evet, geçen şakilik elinesini bir kafir, facir veya isyankar, günahkar olan bir kimseden başkasından Allah Azze ve Celle merhameti çekip almaz. Ki merhameti olmayan insanın alimler ne demişler, onun imanı ve İslamının olmadığını söylemişlerdi. Çünkü、e, merhamet kalbin yumuşaklığıdır. Kalbin yumuşak olması da tam, tamamen imanla alakalıdır meseledir. Yumuşak kalbi yumuşak olmayan, merhameti olmayan kimsenin de Onun imanının ve İslamının olmadığını söylemiştik. Evet devam edelim. 80 şey, 376 <gülüyor> Aile fertlerine merhamet etmek. Enes İdlib Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem annesine <gülüyor> karşı insanların en merhametlisi. Oğlu İbrahim Medine'nin bir yaylasında süt annesinde idi Ümüs Seyit'te çocuğun süt annesinin kocası Ebu Seyit demirciydi ve biz de bir nefasında ona gitmiştik de ev tütüyor oldu Peygamber sallallahu aleyhi ve selam onunu öper ve koplardı. Evet bu da Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi ailesine, çoluğuna, çocuğuna olan merhametini gösteriyor ki Allah Rasulü Salam xayr kum xayr kum li ahlîhi ve na xayr kum li ahlî sizin en xayırlınız. Ailesini en hayırlı olandır, sizin en ailesini en hayırlı olanınız da benim buyurur Allah Resulü selen bu da onlardan bir tanesi. Yani çocuğu İbrahim、e, demirci birisinin yanında e, kend, e, süt annesine verilmiş süt annesinin kocası demirci olduğu halde koku ve is olduğu halde üzeri Allah Resulü gider onu öper koklardı diyor enes radıyallahu anhu. Evet. 377.、E、Ebu Kureyla Dolman'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adam yanında küçük çocuğu ile beraber geldi. Adam çocuğu kucağına basmaya başladı. Bunun üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adama çocuğa acıyıp merhamet ediyor musun dedi. Adam evet diye cevap verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah... Senin çocuğa olan merhametinden daha çok sana karşı merhamet edilir. Çünkü o merhamet edenlerin en merhametlisidir.、Diyor. Evet, bu aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarından bir tanesidir merhamet, rahmet ki Allah Azze ve Celle aynı şekilde kullarının da bu ahlak ile ahlaklanması、e, istenmiştir. Evet, 378 <gülüyor> Bu görene Allah ondan razı olsun, ondan evad edilebiliğine göre Resulullah Sal sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam yolda gidiyken şiddetli bir şekilde susamıştı.、Kuyает、bir kuyu buldu ve kuyunun içine indi. Su içtikten sonra kuyudan çıktı. Biri de baktı ki bir köpek susuzluktan dilini çıkararak soluyor ve nemli toklağı yalıyor. Bunun üzerine adam Kendi kendine, benim susadığım gibi bu köpek de susamış dedi. Sonra kuyuya inip mesleğini su ile doldurdu. Sonra onu ağzıyla tutarak yukarı çıktı ve köpeğe su verdi. Bundan dolayı Allah onun amelini kabul etti ve onun günahlarını bağışladı. Sahabeler, Ey Allah'ın Resulü, hayvanlara iyilik ettiğimiz zaman bize mükafat var mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yaş ciğer taşıyan her canlıya yapılan iyilik için bir mükafat vardır.、Buyurdu. Evet. Sadece insanlara yapılan merhamet değil, dinimiz hayvanlara da merhametli olmayı emretmiştir. Daha önce kurbanınızı keserken bile ona karşı merhametli olun. Yani onun önünde bıçağınızı bilemeyin, onun gözü önünde başka bir hayvanı kesmeyin gibi ...merhameti gerektiren bazı duygular, bazı yapılması gereken hareketler vardır. İslam, dinimiz insana merhameti emrettiği gibi hayvanlara dahi merhametli olmayı emretmiştir. Evet, ee, 379. Abdullah İbn-i Aleyhissalâh'ın öğret edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir <gülüyor> kedi ölünceye kadar açlıktan hapseden bir kadına azap edildi. Bunun yüzünden kadın cehenneme girdi. Ona cehennemde şöyle denir. Allah daha iyi bilir ama sen kediyi hapsettiğin zaman onu doyurmadın, su içirmedin, bir de bir de yer yüzünde canlılardan yemesi için onun sağlığı vermedin. Evet. Biraz önceki rivayette olduğu gibi Allah Azze ve Cel ile bir köpeye merhamet eden ve onu sulayan bir adamın o amelini kabul edip günahlarını bağışlıyor ve cennetine girdiriyor. Aynı şekilde bir kediyi hapseder, hapsedip Ona herhangi bir yiyecek, içecek vermeyip onu da salıvermediği halde ölümüne sebep olan bir kadını da Allah Azze ve Celle ona öfkeleniyor. Ona e, cehennemine e, girdiriyor. Cehenneme girme sebebi kılıyor Allah Azze ve Celle. O kediyi hapsedip açlıktan, suzluktan ölmesi, ölmesine sebep olduğundan dolayı. Bu da gösteriyor ki hayvan ne olursa olsun o da bir candır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Her hayvana dahi su verip yedirip içirmeniz dahi nedir? Bir ecirdir, sevaptır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet 380. Abdullah İbni, Am, İbni Aslan ve Ayet edildiğine göre Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. Merkez edilir ki merhamet edilesiniz. Bağışlayın ki Allah sizi bağışlasın. Yazıklar olsun söz konu üzerine. Nasihat bir kulağından gidip diğerinden çıkanlara ve yazıklar olsun bile bile kötü işler yapmakta ısrar eden kimselere. Evet. Merhamet edin ki merhamet olunasınız. Sizler bağışlayıcı olun ki insanların kötülüklerini bağışlayın. Onlardan intikam almayın ki Allah da sizlerin günahlarınızı bağışlasın. Ve vay o hakkı duydukları halde hakkı yaşamayan, anlayıp hayatlarına geçiremeyenlere diyor Allah Resulü. Aleyhissallatu vesselam. Yani hak bir kulağından girip öbür kulağından çıkanlara yazıklar olsun diyor. Yani o hakkı anlamak istemeyenlere ve yine bildikleri halde bile bile yaptıkları günahlarda ısrar edenlere yazıklar olsun diyor Allah Resûlü Aleyhissallatu vesselam. Evet 381. Ebu Ummah ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve selam şöyle buyurdu dedi. Boğazlayacağı hayvana bile merhamet eden kimseye kıyamet gününde Allah da merhamet eder. Evet, boğazlayacağı hayvana bile merhamet daha önce dediğimiz gibi ne şekildeydi? Onun göz önünde bıçağı bilelemek, bilelememek ve onun göz önünde başka bir hayvanı kesmemek ona merhamettendir. Evet, 382. Hatunlar İbn-i Sıfâh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yeri kurakladı. Evet. adamı biri、şey, kayak kuşunun yumurtasını aldı. Bunun üzerine kuş, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başı üzerinde kanıtlarıyla çıkılmaya başladı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu kuşu yumurtasını alarak hangi bir yüzdür? Adamı biri de, ey Allah'ın Resulü, onun yumurtasını ben aldım dedi. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuşa merhamet ederek o yumurtayı yerine bırak buyurdu. Evet. Kardeşlerim bunun gibi bir olay daha zikletmişti hatırlayacak olursanız Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir yere indiğinde bir deve yanına geliyor ve ona şikayette bulunuyor ve Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu devenin sahibi kimdir diye sorduğunda en sardan bir genci gösteriyorlar. Allah Rasulüdür ki bu deve beni sana şikayet etti sen onu aç bırakıyor ve yoruyorsun diye sakın Allah'tan kork ve bunun hakkında yani onu fazla yorma diyerek. Allah Rəsulü Aleyhisselam sahabeye nasihatta bulunmuştur. Evet 384. Nesden rivayet ettiğine göre şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi sallam eve girdi de Ebu Talhan'ın oğlunu gördü. Bu çocuğa Ümerip Ömercik deniyordu. Bu çocuğun çocuğu oynadığı bir serçeciği vardı. Peygamber çocuğa şöyle dedi: "Hey Ebu Ümerip, serçecik ne halde?". Evet daha önce hadisi geçmişti bu bahsi. Burada da、e, herhangi bir zulüm, işkence ve、e, yemeğini, içeceğini verdiğiniz müddetçe suyunu、e, bir hayvanın kafeste besleyebileceğinizin ne vardır? Delili vardır. Evet bugünkü、e, hadisimiz inşallah 385'den itibaren、e, insanlar arasında hayrı isteme、e, bağımından itibaren başlıyor. Evet 383 aşmanı.、E, Evet, ya aynı bapta ya da şey, evet 385. Benim söylediğim numaralı okuyalım kardeşler. Bugün ki dersimize başlıyoruz. Evet. Utbeyin ebi Muayyimtin kızı onu gülsün Peygamber Salallahu Aleyhi Ssallemi şöyle söylüyor: Birken eşittir, eşittir. İnsanların arasını düzeltmek için hayır söz söyleye. Veya hayır sözler yayan kimse yalancı değildir. Ümmü Gülsüm demiştir ki, İnsanların söyledikleri yalanlardan ancak şu üç, üçüne ruhsat verildiği peygamberden duydum. Bir, insanların arasını düzeltmek. İki, erkeğin karısını memnun etmek için söz söylemesi. Üç, kadının kocasını düzeltmek. Boşluk etmek için söz söylemesi bu kadar. Evet, evet. evet Bukhari'de gelen rivayette、e, yalancı değildir diyor Allah Rasulü'nü. Kim? İnsanların arasını düzeltmek için veya insanların arasını ıslah etmek ve hayır murade etmek için söylenilen söz yalan söz değildir diyor Allah Rasulü. Aleyhisselatu. Ve selam. Tabii ki kardeşlerim yalanla alakalı Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam burada insanların arasını düzeltmek için söylüyor. Çünkü burada、e, o kimseyi şerden、e, vazgeçirmek vardır ve yine on、e, kötülüğü def etme vardır. Demek ki eğer insanların arasını düzeltmek için söylenilen sözde yalan söylese bile bu yalana yani、e, günaha girmiyor yani yalan olarak、e, işlenmiyor. Şimdi kardeşlerim insanlar arasındaki düzeltmekle alakalı, özellikle müminlerin. Allah Azze ve Celle Kur'an'da innalmel müminuna i̲x̲w̲a̲t̲un fā aṣlḥu baina aĥwāyikum. Müminler ancak kardeşdir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını yapın, ıslah edin, düzeltin diyor Allah Azze ve Celle. Maalesef bugün Müslüman toplumda özellikle iki kardeş birbirine küstükleri zaman veya ne bileyim aralarında bir nizalaşma, bir düşmanlık olduğu zaman diğer kardeşlerine düşen görev nedir? Onların arasını ayeti kerimede Allah Azze ve Celle'nin emri gereğince düzeltmeleri, ıslah etmeleri gerekir ki bu da bu konuda yalan dahi söylense nedir? Bu yalan olarak Allah katında işlem görmez kardeşlerim. Şimdi ondan sonra diyor ki sahabe ben diyor Allah Resulu Aleyhisselatu Vesselam'ın üç şeyde、e, yalan söylemenin caiz olduğunu duydum yani şu üç şeyde yalan söylemekin caiz olduğunu duydum diyor birincisi ne diyor el islahu beyne nasi insanlar arasında islah etmek için düzenlemek için yalan söylemek Mesela nedir bunun? Tabii ki belli şartları vardır, belli、e, bir sınırları vardır. Mesela birisinin diğerine giderek ya ben işte falan canın yani küstüyü kimsenin seni övdüğünü veya seni savunduğunu, senin hakkında hayır konuştuğunu duydum ve yine diğer tarafa giderek aynı şekilde onun senin hakkında hayır konuştuğunu veya seni savunduğunu duydum gibi sözlerle hakikatte böyle olmasa bile. Giderek onu o şekilde söylemesi, diğerini de o şekilde söylemesi, buna verilebilecek bir misaldir, örnektir kardeşlerim. Evet. Ve yine diyor ki Allah rəsulü divayette.、E, ve yine diyor, kadının erkeğe, erkeğin de kocası,、şey, kocanın kadınına, karasına, karısının da kocasına söylediği sözde yalan da yalan sayılmaz diyor Allah rəsulü. Allahü Selam. Tabii ki burada iyi geçinmek için veya aralarında ülfeti yaymak için söylenen sözlerdir ki mesela bir tan bir birisinin karısına işte ben en çok seni seviyorum veya senden daha sevgili bana kimse yoktur gibi kadının da aynı şekilde erkeğe söylemesi、e, bu şeydendir. Yoksa eğer siz bu kapıyı bir açarsanız yani ileri giderseniz abartırsanız bunun önüne Ee, geçemezsiniz ki biraz sonra、e, rivayet gelecek、e, yalanla alakalı. Ve kardeşlerim sahihada gelen、e, bir rivayette diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam üç seyde yalan söylemeyi bize ruhsat kıldı diyor. Birincisi harpte yani savaşta. Düşmana karşı yalan söylemek. İkincisi insanlar arasında ıslah etmek için yalan söylemek. Üçüncüsü de bir erkeğin kadınına söylediği yalandır. İmam Nevevi Rahimullah. Bu hadisin şerhiyle alakalı şunları söylüyor kardeşlerim. Kadî diyor ki İmam Kadî. Hiç şüphesiz ki bu üç şeyde. Yani neydi? Birincisi harpte. Yani harpte. Düşmanla olan savaşta düşmana karşı yalan söylemeniz. Birincisi insanlar arasında ıslah etmeler söylenecek yalan. Üçüncüsü adamın karısına söylediği yalan. Şimdi buradan mübah olan yalanın yani caiz olanın yalanın、e, ne olduğuna dair alimler farklı görüşler beyan etmişler. Üç tane görüş zikredeceğim ki İmam Nevevi rahimullah bu hadisin şerhinde、e, zikrediyor. Bir grup diyor ki kardeşlerim bu mutlaktır. Tıpkı、e, çünkü bu da fayda vardır ki eğer yalan zarar veriyorsa bu iyi bir şey değildir yerilen bir yalandır. Bunu da delil olarak getirirlerken birincisi İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği üç sözü getiriyorlar. Birincisi Enbiyâ suresi 63. ayete keremesinde bu büyük şey, şey putları kim kırdı diye İbrahim Aleyhisselam'a sorduklarında ne diyor? Belfe'alahu kebiruhum. Bilakis onu ne yaptı? En büyükleri kırdı. Çünkü İbrahim Aleyhisselam bütün putları kırıyor. Ve kırdığı şeyi, aleti, keseri veya baltayı neyse ne yapıyor? Götürüyor. En büyüklerinin boynuna asıyor. Ve diyor ki bu kırdı. İkinci olarak getirdikleri yine İbrahim Aleyhisselam'ın Saffat Suresi 89. ayeti kerimesinde İnni sakıyımun. Ben hastayım diyerek ee, o yazıyor. Yaptıkları törene gitmemesi. Ve üçüncüsü de yine、e, hanımı için inneha uhti bu benim kız kardeşimdir söyle söylemesi. Ve yine Yusuf suresi 70. ayet-i kerimesinde bir münaadenin çıkıp işte o、e, kardeşi bünyamini sırf alıkoymak için işte yüklerine kralın、e, su içtiği veya ne bileyim şarap içtiği tasını koyup işte eyyetühe le'iru اِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ Yani ey、e, topluluk, ey、e, kervan sizler hırsızsınız diye ne yapması, münadi etmesi, nida etmesi ki orada o şeyi ne yapıyorlar,、e, kendileri koyuyorlar. Bunu delil olarak getirerek bu üç surette söylenilen sözün mutlak e, bir e, yalan olduğunu、e, dile getiriyorlar. İkinci bir grup diyorlar ki, yine zalim biri, masum birini öldürmek istiyorsa, O da onun yanındaysa benim yanımday değil diyerek yalan söylemesi de nedir? Yalan değildir demişlerdir. Bir başka grup ki İmam Tabari bunlardan bir tanesi kesinlikle bunlarda yalancaiz değildir demiştir. Ve burada、e, ki yalanın ima etme veya ne bileyim、e, asıl niyetini gizleme dediğimiz tevriye olayını Ee, dile getirmiştirlerdir ki mesela bir insanın işte hanumuna bir elbiseyi、e, vaat etmesi ve ona söz vermesi ama kendi içersinden eğer Allah takdir ederse alırım gibi bir niyet geçirmesi ve bu tür、e, şeyler getirmiştirlerdir ki、e, bunlardan İmam Nevevi diyor ki bu üç şeyden asıl olan birinci görüştür ki bu da mutlak olandır. Yani üç şeyde nedir? Yalanın、e, caiz olduğudur. Fakat evla olan yani asıl tercih edilen de、e, buna engel olmaktır demiştir İmam Nebevi Rahimahullah. Evet 386'yı alalım daha iyi anlayacağız inşallah. Yalan uzun düşmez. <gülüyor> Abdullah İbni Mesud'dan mübâyet işleriyle <gülüyor> Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. Söz ve hareketlerinizde doğruluk üzerine olun. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe götürür. İyilik de insanı cehenneme götürür. Muhtemel ki insan devamlı doğruyla hareket eder de Allah katında sıdır. Özü sözü doğru kimse olarak yazılır. Yalandan sakınınız. Çünkü yalan insanı günah işlemeye götürür. Günah işlemek ise cehenneme ilettir. Şüphesiz ki insan yalan söyleye söyleye Arla katında kezab çok ilginç bir şekilde olarak yazılır. Evet, Buhari'de gelen、e, rivayette ki İmam Buhar, r.a. sahihinde Allah Azze ve Celle'nin ya ihih al-ladina amanutta kull-amanutta kullallah va kunu ma'as sabiqin e iman edenler Allah'tan korkun ve doğru sözde olanlarla birlikte olun ayeti kelimesinin bab başlığının altında zikretmiştir İmam Buhar, r.a. sahihinde. Burada da aleykum bir siddiki yani doğru sözlü olmaya doğru sözlü olun ve bunda da devam edin diyor Allah Rasulü aleyhissallatu vesselam ve hadisin devamında fainna siddqa yehdi ilal birri muhakkak ki siddk yani doğru sözlü olmak nedir insanı birre iyile götürür kardeşlerin bir kelimesi aslında Yani sizin doğru sözlü olmanız sizi itaate götürür, itaatte sürekli olmanızı olmanıza sebepdir demiştir. Hafız diyor ki Rahimallah aslında bir kelimesi çok geniş bir kelime. Aslı nedir? Hayır olan içinde hayır olan bütün kelime, bütün hayırların ismi elbir olarak açıklanır. Yaptığınız bütün hayırların adı demek ki yaptığınız Sizin doğru sözlü olmanız sizi bütün hayırlara götürür diyor Allah Rəsulü Aliye Sallallahu Aleyhi Ssalam. Ondan sonra alimler diyor ki, yani sizin doğru sözlü olmanız sizi içerisinde hiçbir kötülüğün yerilen hiçbir amelin olmadığı salih amel yapmaya götürür. Sizin doğru sözlü olmanız ve demek ki insan doğru sözlü olduğu zaman Her, hem sözünde hem amelinde alimlerimizin dediği gibi o inşallah hayatını da Hüsnü'l-Hatime ile bitirir. Hüsnü'l-Hatime nedir? İnsanın ölüm döşeğinde dahi güzel bir ölümle ölmesi ve İslam'la imanla hayatını noktalamasıdır. Hüsnü'l-Hatime. Sonra وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي اِلَى الْجَنَّةِ O bir de yani bütün hayırlar sizin yaptığınız öncelikle doğru sözlü olmanız. Doğru sözlülük ne yapıyor? Sizi her türlü hayra iletiyor. Her türlü hayır da sizi ne yapıyor? Ve ye yehdi ilel cenneti sizi cennete iletiyor diyor Allah Resulü Selam. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin İnfitar Suresi 13. ayeti kelimesinde olduğu gibi. iyilik iy sahipleri var ya yapmaya, kendilerini götüren オ i r キサイプルバリアオ n ウ e スズドウ i n d ウルスズドリキャンディレンイリキヤ l マヤンハイリヤプマヤギュトランインサンナルルフィナインドゥルネデルナインジャンネ i トランデルドゥルアラアザレジェルウォイン a ゥルラヤ a ィイイエルジェンナイジトオセジニアプトゥルズヒエルラーダネアパージャ r ネティクトルドゥルアラハサウルアリサラトウォッサラー なんであなたはあなたはあ إ た ن あなた ل あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは ق なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな Demek ki bu insan yani doğru sözlü olmak artık insanın bir parçası bir ahlaki oluyor. Ahlaki olarak ne yapıyor? Kendini de sudur ediyor. Düşünün Abu Bekir radıyallahu anhunun lakabı neydi? Asıdik edi. Nasıl aldı bilir misiniz bu lakabı? Bir gün Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem miraç olayı gerçekleştiği zaman geliyorlar alay mahiyetinde. アブバカラスディックの時代は、モハメッアレイサラトウエスサラム。シティグエチェクトゥネッイダエディルディルラ。アライエテメキチンメキエリカフィルラ。アブバカラスディックの時代は、モハメッセルディルラ。オブセルディーセドウエスエレムシティルディス、アブバカラスディックの時代は、モハメッセルディーサラトウエスサラムシティックの時代は、モハメッセルディアラスディックの時代は、モハメッセルディアラスディックの時代は、モハメッセルディックの時代は、モハメッセルディアラスディーサラトウエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエ وَاِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَةِ الْفُجُورِ فَاِنَّ الْكَذِبَ اِلَى يَهْدِي 私たちは、あなたの言葉を言うことができます。あなたの言葉を言うことができます。あなたの言葉を言うことができます。あ ل たの言葉を言うことができます。 Fucur ne yapar? Sizi istikametten uzaklaştırır, sizi günahlarda geniş olmanıza, yani günah işlemeyi umursamamaya götürür diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Nedir? Kevip yalan, sıtkan tam zıttı. Her doğrusu, her yaptığınız işle ve sözde doğru olmak cennete götürürken, yalan ise ne yapıyor? Sizi Bozgunculuğa götürüyor, sizi istikametten, <gülüyor> dost doğru yoldan ne yapıyor? Alıkoyu uzaklaştırıyor ve sizi günahta vuku bulmanıza sebep oluyor söylediğiniz yalanlar. Ve bu tekrar ettiği zaman da ne yapıyor? Size kederap sıfati konuyor. Çünkü yalan söylemek nedir? Müminin sıf, şey doğru söylemek kimin sıfati? Müminin sıfati. Yalan münafıkın sıfatıdır. Çünkü hadiste münafığın alametinden bahsederken Allah Aleyhisselam konuştuğunda ne yapar? Yalan söyler. Mümin ise ne yapar? Her zaman doğru söyler. Aleyhine dahi olsa ne yapar? Mümin hiçbir zaman haktan. وَالْفُجُورَ يَهْدِي اِلَنْ نَارِ Ve yapılan fucurda yani bozgunculuk, istikametten ayrılma, günahlar. يَهْدِي اِلَنْ نَارِ İnsanı ne yapar? アテシェイクトゥルドゥルアラハサヌアレイサラダ。ヤニアテシェイイレテルアラコース。ブダメディルミスノクルカーテンメディルソウルカーティメディルヤニクトゥスオイサナンハヤトゥルケトゥビッメセジェンネムニコルラックビッメセルアラコースン。ドゥルキアラハサヌアサラダワインナル・ラジュラー・レイクリブハッタイクトゥルアラハヌアラハヌエエエ ل サラァァァァァァァ ب ァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ا ل ァァァァァァァァァァァァ ا ァァァァァァァァァァァァァァァァァ Kezzap sıfatıyla anılır. Hani <gülüyor> toplumumuzda birinden bahsedersiniz Aa, o mu söyledi? Doğru söylemiştir. O dediyse doğrudur. Tıpkı Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın dedikleri gibi ya biz ondan hiç yalan işitmedik ki. Mekkeli müşrikler Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendi sıfatlarıyla dilleriyle Muhammed'in emin dediler. Ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam nübüvvet iddiasıyla yani peygamberlikle geldiği zaman hiçbir tanesi kalkıp sen yalan söylüyorsun diyemediler. Niye? Herkesin katında emin 40 yaşına kadar bir yalanı duyulmamış bir insan yani o bataklıkta gül gibi yetişmiş bir peygamber bir insan. Hiç kimse onu yalanlayamadı kardeşlerim. Hepsi anladı ki gerçekten o bir peygamber. Ama inatlarından, ama küfürlerinden ne yaptılar? Peygamberi inkar ettiler. Yüktebu indallahi kezzaben ve bu kimse ne yapar? Allah katında yalancılardan yazılır. Bu hadiste de insanları, Allah Resulü Aleyhisselam'ın insanları doğru sözlü olmaya bir teşviki ve yalandan da ne vardır? Uzaklaştırması vardır ki... Biraz sonraki hadiste gelecek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne ciddiyken de şakalaşırken de hiçbir zaman yalan söylememiştir. 387 numaralı rivayet. Evet. Abdullah İbni Mesud kardeşlerim 387 numaralı rivayetin rabisi. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet. O ne yazmış? İbnu Mesud kardeşlerim. Ne ciddi bir konuda ne de şakı olarak yalan söylemek Müslüman'a uygun düşmez. Sizden bildiğiniz çocuğa bir şey hakkında söz verip onu yerine getirmememdik, doğru mu? Evet. Kardeşlerim bir rivayette Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam şakalaşırken de ciddi kende hiçbir zaman yalan söylememiştir. アブー・ハレイラーはこの時期にあなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言 a と、あな l の言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、a なたの言葉 s 言うと、あなたの a 葉を言うと、あなたの言葉 l 言うと、あなたの言 a l 言う h i s s の言 a t 言うと、s なた l a m i n s a n l a r 言 g と l d と r m e k i と、i n Ee, yalan söyleyen kimseler hakkında Wa ilul illedi yuhaddi tifayektip insanları dur güldürmek için yalan söyleyenlere yazıklar olsun demiştir Allah Rasulu Aleyhisselatü Vesselam Wa ilul lahu Wa ilul lahu yazıklar olsun yazıklar olsun bu insan ne yapıyor? Sırf insanları güldürmek için yalan söylüyor ve Allah Rasulu Aleyhisselatü Vesselamın ahlakı Şaka da olsa ciddi de olsa asla yalan söylememiştir kardeşlerim. Neden? Çünkü düşünün şaka ile bile olsa yalan söyleyen insan belki de bu ne yapar? Artık ciddi olduğu zaman da yalan söylemeye başlar. Bu buna ne yapar? Artık dili alışır Allah korusun. Allah Rasulü Sünnet ne yaptı? Sırf bunun dahi önünü kesmek için şaka bile olsa yalan söylemeyin. Yani. Kardeşlerim bunu kendinize alıştırın. İnanın hiçbir zaman yani yalanı kendinize asla ve asla adet olarak yakıştırmadığınızı göreceksiniz. Ve hep diliniz ne yapacak? Şaka da olsa doğruya alışacak. İnşallah. Ve diyor eğer diyor sizden birisi çocuğuna vaat ettiği bir şeyi İşte gelsana şeker vereceğim, çikolata alacağım, oyuncak alacağım. Vadedtiği halde onu yerine getirmezse o da yalancıdır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da bir yalandırdir. Demek ki bu bir nedir? Haramdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna bir ruhsat vermemiştir. Kardeşlerim Abdullah bin Amr'dan, radıyallahu anhü'dan gelen bir rivayette diyor ki, annem diyor beni çağırdı. O esnada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bizim evimizde oturuyordu diyor. Dedi ki annem bana gel sana bir şey vereceğim dedi diyor. Allah Resulü dedi ki anneme sen ona gerçekten ona verdin mi? O da dedi ki diyor ben ona hurma tanesi vereceğim. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam eğer sen diyor o söylediğin yani ne vermesi gerekiyorsa vaat ettiğin şeyleri şey vermezsen... Bu senin için bir yalan olarak yazılır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hadisi anladınız mı? Çocuğunuza eğer bir şey, işte çocuğum gel sana şeker vereceğim. Eğer onu vermezseniz bu size yalan olarak yazılıyor kardeşlerim. Evet.、İnsanların、bir saniye. Alimlerinden bir tanesi diyor ki kardeşlerim, sen diyor arkadaşına, Bir şeyi vaat eder ve onu da vermezsen, bu diyor seninle arkadaşın arasında düşmanlık yaratır diyor. Anladınız mı? Tıpkı çocuk meselesinde olduğu gibi bunu büyük meselesine getirin iki kardeş arasında, arkadaş arasında bir şeyi vaat eder ve onu yerine getirmezsen, bu da ikiniz arasında düşmanlık sebebi olur diyor alimlerimizden bir tanesi. Evet. 388 İnsanların eziyetlerine karşı sabreden kimse. İbn Umar radiallahu anh Peygamber salallahu alaihi ve sallamı şöyle buyurdu ruhüyat etmiştir. İnsanlar arasında karışıp da onların eziyetlerine karşı sabredemeyen imin, insanlara karışmayan ve eziyetlerine sabret sabretmeyen kimseden daha haydalar. Evet. İnsanlar arasında karışıp da onların aras onların ezasına、e, sabreden kimsel yani onların arasında oturan onların arasında dolaşan ki kardeşlerim alimlerimiz sabrın en büyüğünün insanların arasında yaşayıp onların arasında oturup onların ezalarına sabretmenin sabrın en büyüğü olduğunu söylemişlerdir. Ve bu kimse daha hayırlıdır. Kimden? İnsanların arasına karışmayıp insanların ezasına Sabretmeyenden, yani kendisine uzdete çekip işte bir dağın başında ki bazen kardeşlerim belki hepimiz demişizdir işte insanlardan uzak dağın başına bir ev yapayıp tek başıma yaşayacağım sözü bazen bizim bile söylediğimiz sözler arasındadır ama Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de buyurduğu gibi insanların arasına karışıp onların arasında oturup onların ezasına sabretmek, onları bir uzdete çekip onların ezasına sabretmemekten. とても大変なことはありません。とても大変なことはありません。とても大変なことはありません。とても大変なことはありません。とても大変なことはありません。とても大変なことはありません。とても大変なことはありません。とても大変なことはありません。とても大変なことはありません。とても大変なことはありません。とても大変なことはありません。 Ama hadislere baktığımız zaman işte bir Cuma namazı veya bir cemaatle namaz kılma veya insanların Müslümanların senin üzerindeki hakkı olan işte hastayı ziyaret etme veya cenazesine、e, iştihak etme ve Allah Azze ve Celle'nin senin üzerine vacip kıldığı, farz kıldığı daha birçok ne vardır? Hani Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları var ya. Daha birçok haklar vardır ve senin gerçekten toplumda yaptığın zaman ecir sevap kazanabileceğin birçok şeyler vardır. Mesela ne dedik? Hastayı ziyaret etme. Allah Hazire Celle buyurur ki, ey kulum, ben hasta oldum da beni ziyaret etmedin. Kul der ki, ya Rabbi sen nasıl hasta olursun? Sen alemlerin Rabbisin, sen hasta olmazsın ki noksan sıfat sende olmaz ki. Allah buyurur ki falanca kulum hasta oldu, sen onu ziyaret etmedin. Etseydim beni yanı başında bulacaksın. Ve bunun gibi daha birçok rivayet nedir kardeşlerim? Toplumda elde edebilecek sevaplardır. Hastayı ziyaret etme, cenazesinde bulunma, daha birçok Cuma namazı veya cemaatle alakalı ne vardır? Ee, bu tür şeyler hep böyle insanların arasına karışmakla mümkün olan elde edebilecek、e, sevaplardır. İnsanların arasına karışacaksın, elinden geldiği kadar emri bil maruf nehyi anil münker yapacaksın. Ama eğer insanların arasına karışmak bazen senin imanını zayıflatıyor veya sanın şer işlemene sebep oluyorsa ya uzlete çekileceksin ya da ne yapacaksın? Daha hayırlı olan insanların yanına gideceksin. Yani bazen insan uzletle insanların arasına karışmayı ne yapması gerekir? Bir araya çıkacak. Getirmesi gerekir. Ne kendini tamamen uzdete çekeceksin ne de eğer zarar veriyorsa insanlara tamamen、e, karışmayacaksın. Bunu da ki insanın nedir? Kendisi daha iyi bilir. Ama eftal olan insanların arasına karış. Hem imanını koru hem insanlara dinini anlat hem de ne yap? Onları kötülükten yasakla, iyiliği emret. Evet 389-4. Ebu Musa el-Eşari, Allah'ınlardan razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. İşittiği eziyet veren uygunsuz bir söze Allah'ın ila eden başka, daha çok sahbeden hiç kimse yahut hiçbir şey yoktur. Müşrikler onun çocuk sahibi olduğunu iddia ederler. Halbuki Allah onlara afiyet verir ve onları rızıklandırır. Evet. Allah Azze ve Celle'den başka diyor duyduğu azadan dolayı en sabırlı olan yoktur diyor. Çünkü onlar Allah'a çocuk isnadederler de yine de Allah Azze ve Celle onlara dünyadayken afiyet takılar ve onlara rızıklandırır diyor Allah Rasulu Aleyhisselatu Vesselam. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin halim sıfati vardır. Allah halimdir. Yani intikam almaya gücü olduğu halde İnsanlardan, günahkarlardan intikam almayan ve onları intikamını geciktirendir, hemen acele etmeyendir Allah Azze ve Celle. Düşünün ki Allah rızık verdiği halde insanlara afiyet verdiği halde onlar ne yaparlar? Allah'a şifeler koşarlar, Allah'a çocuk isnade derler. Buna rağmen Allah onları ne yapar? Afiyette kılır, rızık verir. Düşünün kardeşlerim dünyada bir patron işçisine kızdığı zaman hemen ne yapar? Ekmeğini ben veriyorum diyerek onu bununla tehdit eder hatta ekmeğiyle oynamaya çalışır. İnsanların ilk yaptığı şey budur kardeşlerim. Halbuki Allah Azze ve Celle... Rızık veren olduğu halde, afiyette kıldığı halde ve insanlar bu halde ona şirk koştukları halde, çocuk isnad ettikleri halde ne yapmıştır Allah Azze ve Celle onlara rızık vermeye ve afiyette kılmaya devam etmiştir. Evet, Allah hepimize hayır versin, hakkı hak bilip hakkı tabi olmayı, şerri de bat hakkı hak bilip hakkı tabi olmayı, batılı da batılı bilip ondan sakınmayı hepimize. Nasip belesin Allahım bize hem dünyada iyilik ver, hem âhirette iyilik ver ve bizleri cehennem azabından koru, bizi ve neslimizi namazı kılanlardan ve zekatı verenlerden eyle. İnşallah Allah hepimize İslam üzerine yaşayıp iman üzerine yaşayıp yine o şekilde ölmeyi güzel bir ölümler imanla ölmeyi hepimize nasip belesin. İnşallah merhameti ile cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Allah mümin. 「そして私の思い出を忘れずに」